Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor İyi kalpli insanlar hepinizde günaydın. bir kez daha modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Hayatı yeni pencerelerden görme zamanı geldi. Oktay Demirci bizimle birlikte hoş geldiniz efendim. Üsteliyomuz abi. Ee, günaydın, hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, siz de hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. kavuk arkadaşınız? Ee, ben de size onu soracaktım. Bir arkadaşınız daha olacak da düşünüyorum. O canata oturan... E... Övünç... <gülüyor> <gülüyor> Gelmedi. Gelmedi bu sabah haberiniz yok mu? Yine buz mu kürüyor? Ne olabilir? Arabaların üstündeki buzları küreyerek mahallesinin e, yükselen değeri olmaya de aday... çıplak yapıyormuş onun millet pencerelerden baksın etkilensin diye. Yazık. Hiç gerek yok halbuki yani çıkartmasın ama... Soğukta hele. E, bakacağız. Önümüzdeki e, saatlere bakacağız. Önümüzdeki dakikalara bakacağız. Herhalde ulaşmak üzeredir. E, radyomuza diyelim ve bir kere daha günaydın diyerek bir... E, ...dün hazırladığımız dosyayı iletmeye başlayalım. 2011'de neler oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. 2011'de neler oldu? Ne güzel olur da öyle bir dosyamız olsa. Koca 2011'de bir kere bile yapmadı. Daha erken aslında ya. 4 Ocak. Yani Ocak ayı içinde yaptıktan sonra... ...2011 dosyasını açabiliriz istersen. Bence sadece bu hafta. Bildiğim kadarıyla. 6 Ocak'a kadar Hı -hı. yani. Ondan sonra bir daha 2011 demek yasak neredeyse. Daha doğrusu diyebilirsin tabii de... ...eski kafalı görünüyorsun. Heee. Ya tabii canım yani 2011 çok güzel demeyeceğiz. 2011'in dosyasını açıyoruz diyeceğiz yani bir yandan da ama hazırlayamadık henüz sevgili dinleyiciler. 2011'de neler oldu, neler bitti dosyasını. İstersen Ömer Çelakıl'ı getirelim. 2011 gerçekten bitti mi diye bir köşe yapalım. Ömer akıllı ben e, Halil Sezai'nin saçlarını örtüştürdüm dün. Halil ya Sezai kime benziyor, kime benziyor, kime benziyor dedim Halil Sezai'ye baktım baktım. Ömer Çelakıl'a benziyor ya. Benziyor mu saçları? Yani... Ben? Dağında Simon biraz olarak böyle... benzemiyor ama saçlar olarak benziyor. Ya. Her şeyle kılın saçları bir tek Tansatürk'e benziyor. Ha bak o da, o da bir değişik bir renk. O tan ama yani şeyli galiba kuaförde bunları şey yapıyorlar. Sen şimdi şuraya biraz yat bir yarım saat uyu. Bu tarafa doğru yatarak yalnız kafana çok döndürme sağa sola falan diyorlar. Öyle model oluşuyor galiba. Ya yani şimdi Tansatürk'te bir şey oldu canım artık. Yani o başka bir şey de tabii o... Şeyde çok büyük aşk yaşadı. <gülüyor> Şimdi daha böyle eşleşmeyen ünlüleri eşleştirmek marifet. Tansatürk zaten kendi başına bir Eko olmuş. ekol olmuş. Yani o yüzden e, Halil Sezai'deki sırrı ben... Halil Sezai öyle mi ya? E, çözmeye çalışırken... Halil Sezai! Hoppa! Coşkuyla girdi. Hakikaten de hepimize o coşku olduğu gibi yazdı. Fahir Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk İbrahimler neresi... olsun. Hoş geldiniz Fahir Bey, stüdyomuza. Bir kere de ben söyleyeyim. Çünkü demin hoş bulduk deminleriniz duyulmadı. Ay hoş bulduk, hoş bulduk. <gülüyor> Ay işte karları kürerken dalmıştım. <gülüyor> Halil Sezai'nin sırrı Ömer Çeleklil'in sır şifreleri programından konuşuyorduk bizde. <gülüyor> ha Halil ile onlar. oluyor Evet. Ya, o... Geçelim. Neyse e, o zaman madem e, 2011'den bahsedemiyoruz. Eski kafalı görünmemek için önümüze bakalım. 23 Ocak'ta başlayacak bir Çin takvimine göre yeni yıl 23 Ocak'ta başlıyor. Çin tak. İşte bak tam dediğim Ömer Çelakıl gelseydi bunu söylerdi bak. Bunu güzelim köşeyi yapamadık. Bir buçuk saat konuşurduk burada. Kurtulamıyoruz Ömer Çelakıl'dan Halil Sezai'den geldi. Kesin ya. almamız lazım onu. Bir şekilde öyle ya da böyle Ömer Çelakıl bu programa gelecek. Ne oldu ya Ömer Çelakıl hakikaten şey bitirdi mi programını? Ben çok üzülürüm valla. Yok, Yok canım. canım ne alakası var Bizim keşke programı <gülüyor> Bana söylemeye mi çekiniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz çok üzülürüm? Senin moralini bozmak istemedik. Bir elime sabah inme sabah. diye. 23 Ocak'ta e, ne yılı başlıyor Çintak'a göre? şöyle bir soru sormak istiyorum. Hmm. Ömer Çelakıl'a yani kaç para kaptırabilirsiniz? Nasıl? Nasıl nasıl? Mesela karşılaştınız şöyle dedi böyle dedi. Kaç paraya kadar kaptırabilirsiniz? Hangi miktardan sonra şey hissi doğar ya bu adam beni kandırıyor olabilir yani ben diyor size bilmem ne şey yapacağız sen sizin içinde sizin şifrelerinizi çıkaracağım falan filan diye öyle bir çünkü bu tip adamların bir özelliği de karizmatik olmaları yani şimdi Ömer Çelikli var öyle bir şey aynı sırda nasıl öyle bir kafacım adam var ya. Ha. Hı hı. Onda da böyle bir hakikaten haktan akt Akdoğan haktan ufocu diye geçmesin lütfen ya, evet haktan ha. ufu araştırmacısı diye geçiyor ya? Tamam, tamam öyle yani. de yani. Ufocu. Niye, ufocu. Niye? Ufocu. Diş, ufocu. Nasıl? diş hekimlerine dişçi diyoruz bazen yanlışlıkla, haktan Akdoğan gibi değerli bir UFO araştırmacısına haktan haktan da Akdoğan ufocu diyoruz. diyip geçiyoruz bazen ne kadar? Sanki o zaman şey yanlış, yanlış anlaşılıyor. Ufo dükkanı soğuk, var gibi falan ya. hakikaten şey gibi anlaşılıyor. Ha bunlar saatte 300, 35 kuruş falan ne kadar Kaç ee, para kaptırabiliyorsunuz? Ne zaman? Yani hemen mi? Mesela şimdi biraz boş sonra bir çıkacak. Anında. Oktay Demirci'nin şifrelerinin üstünde çalışıyorum. Yalnız şu anda bana biraz para lazım. Çünkü bir eski bir evraklar var. Onları şeyden ben alacağım. 30-40 liraya kadar ben kaptırırım. 10 lira veririm ya çözsün diye. ve. Ya ben ben oldum. Kaptırırsam ya. da ben üzülmem yani. 200-300 lira kaptırırım gibi geliyor. Ciddi mi diyorsun? 200-300 yani, lira. Ve de bunları ben, benden 50'şer 50'şer alır gibi geliyor bana. Peki yani 300'den sonra kardeşim bulacaksan bul şifre yani orada noktada da şifre mifre yok diye düşünmem de bulacaksan bul şifredir falan diye sinirlenir bir 50 lira daha orada rezervim var yani şöyle düşünüyorum ben o anı yani kaptırırım kaptırırken ya yani daha doğrusu parayı verirken Ömer Bey'e ee, şey diye düşünürüm ben bu parayı galiba boşu boşuna veriyorum ama olsun be diyerek böyle bir gönül rahatlığıyla veririm yani o yüzden de 10 lira falan Vallahi bir şey düşünüyorum oktan. Ama sen öyle bir umutla veriyorsun 200 lira öyle Daha mi? veririm yani öyle insanlardan ben etkilenirim. Şöyle şifran olacak böyle şifre. Ya palavradır ama falan diye. Yani hiçbir şey olmasa hoş bir şeyler kendimle ilgili. insan nasıl burçlarını okuyup gaza geliyor ara ara? Tabii doğru. Oğlum, bakayım, şey geliyor, yaparsın. Evet. Burç okumandan hiç paralı olduğunu düşünmeden gaza geldiğimiz çok zaman oldu bugüne kadar. Biz burçlara çok şey yüzeysel yaklaşıyoruz da durumumuz olsa mesela senin Hürriyet gazetesinden evet... Şimdi de terazi diye okuyuz. Okuduğun evet. anında mutfakta nasıl bir coşku olur? Coşku olur tabii. Herkes susuyor, bir şeyle dinliyor. Yani evet, durumumuz olsa mesela şey yapacağız. Adam, adam çağırırız, bir şey yapacağız. Adam çağırırız. <gülüyor> fahir'in yıldız haritası geldi beyler diye sen elinde geleceksin. Tabii canım en çok satılanlardan bir tanesi ya şu anda kitap olarak. 2012'de sizi neler bekliyor diye astroloji üzerine Uçlara yazılmış bir kitap. göre mi? Genel mi? astrolojik burçlara göre tabii ki burçlara göre görecan genel nasıl oluyor ya yani ne bileyim bütün burçlar genel insanlık adı ha genel burç. Yoksa mesela kova burcu terazi burcu diye ayrı ayrı ha, ayrı, ayrı, ayrı. ayrı yok, ayrı yok ayrı tek bir ayrı. kitapta toplanmış tek bir kitapta toplamış aynı zamanda Almanak tipi bir şey daha hesaplı mesela biz gideriz karı koca gider alırsınız 3 kişiye yani kızımızın da şeyine denk geliyor. Çok hesaplı oluyor. Sen Sa sana daha pahalı. 4. Ha sonra ben bunu de okuturum derim. Oktaya da okuturum. Evet ben. doğru. Ne kadar kalabalık aile olursa o kadar kitap, kitap okutaba gibi o, bir şey. <gülüyor> 23 Ocak'ta ne yılı başlayacak Çin takvimi? Şey yapın ya. 200 200 ayı. Ne kadar güzel. Ne kadar Topic. güzel şeyler söylüyorsunuz. Hayır. Maymun. Hayır. Onda ne var? Yok değil. Hatta Uygur Özerk Bölgesi'nde e bir parkta da buzdan bu Dragon. Evet dragon yani e, namı buna... diğer ejderha diye geçer. Yani babasını şeymiş gibi söylüyor. Sanki ki, hakikaten. Ha. Evimizde iki küçük dragon besliyoruz. O kadar tatlılar görseniz. Sanki Merlin. Ha, yani hayret bir şey ya. Ben bu Çin takviminin içtiği işini de merak ediyorum. Çin yani şimdi 12 tane hayvan var ya veya o civarda bir hayvan var. Bunları... E, döndere döndere. Evet Çin tabiriyle döndermeli. <gülüyor> bir sistemle şey yapıyor Evet sanırım. doğru. Ama o yıla geçiyor yani o yılın şeyi oluyor. Anladın mı? Diyelim o ay ben ayrı, e ayrı değil. Ejderha yılında doğdum diyelim. <gülüyor> evet. Ondan sonra benden 12 yıl sonra birisi daha ejderha yılında doğdu. Biz aynı yılda mı doğmuşuz? 12 yılda bir gelmiyor ya onların da Öyle bir şey ya. E, Yani Neyse Anladın? ama iki tane ejderha yılında doğmuş adam evet, yani. e, konuşabiliyor. 12 yılda olmaz da 20 yılda bir olur. <gülüyor> işte Arasında onun. yaş fark olsun. Ya onun da vardır bir kaidesi. Sen neye şey yapıyorsun? Yani sen hangi ay doğdun? İşte ejderha yılının neresinde doğdun? Çin tarih ha. dersleri çok kolaydır o zaman. Ha yani şu yıl oldu falan. Mondoros, Ateşkeş... Anlaşmasını yılıyla ezberlemeye çalışıyoruz. Şey yapıyoruz. Orada ejderha diyecek. Tavşan diyecek. Evet. Mondoros'u. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii Mondoros'u onların... Mondoros. Çin mond Mondoros <gülüyor> diye bir kendilerinin... <gülüyor> bu mantığa göre tüm dünya tarihini kendi tarihleri olarak şey yapmışlar. Orada da abicim şey yapmış olalım mesela. Çin ihtilali. Orta dönesans başlığı. Bir yıl olunca doğan çocukların erkek olma olasılığı çok yüksek falan diye bir şey vardı. O yıl hangisiydi? Bir yıl deyince mi? Evet yani bu ejderha işte yılan mıydı? Ha, o yılda Tavşan çok doğuyor. Hep erke, Hep erkek çocuk gelir bu sene dünyaya öküz falan diye. Öküz Öküz gibi. Öküz müydü? Öküz, öküz, gibi, gibi. Gibi. öküz, müydü? öküz, öküz gibi, gibi hatırlıyorum ben. ben de Onu diye. takip edenler. Kesin öküz gibi bir şey olması lazım. Öküz veya manda diye. Ben. Öküz yılını mı o takip etti yani bizim Kadriye? Kadriye öyle bir takip etti biliyorsunuz. Çin, ya davar ya taka. öküz ya manda. Çintaka göre yaptı değil Tabii mi? Tabii canım göre yaptı Umut. Çocuklar, Çintak çok başarılı diyorlar. Yaptı. Yapmak. Birileri yapmadan önce muhakkak... Çintak'a umudu yaptı. çocuk yapmadan önce lütfen Çintak'a baksınlar. Çintak'a bakınız, evet. Küçük küçük Çintak'lardan birini dağıtsaydı keşke başına çok sevaba girerdik. Çintak'a bakalım, göbek atalım diyoruz ve... Ve masamıza koyalım diyoruz. Günaydın, günaydın, ay, ay, günaydın, günaydın. Radyo Tüvresi, Valer Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Saat 8.31 üşüyoruz diyoruz ve devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Bir saniye, bir saniye. Kulaklığım elimde kaldı. Teşekkür ediyorum. Bir saniye. Elton John'un hayatıyla ilgili bir e, film yapılıyor biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Daha doğrusu e, biliyor olamazsınız. Yapılmaya hazırlanılıyor Hayır, şu anda. Hayır e, Elton John hatta filmin yapımcısı olmak istiyorum. Ben demiş. Ben o ben yapmak istiyorum demiş. Kim oynayacakmış kendi rolümde? İşte onunla ilgili bir iki isim söylemiş. Hatta o iki isim de galiba aynı. Yani tek isim söylemiş. iki, i̇ki defa de, aynı şey iki defa iki <gülüyor> defa söylemiş. <gülüyor> Ankara'ya söylemiş. E, Elton John şöyle demiş. Canlandırmıştı. harika bir iş çıkarmıştı. Justin Timberlake oynasın bari demiş. Justin Timberlake. O Travis Güzel düşünmüş. Yakışır. Biraz Yok. uzun değil mi Justin Timberlake? Yok. Bilmiyorum. bilmiyorum. Justin... Önemli midir ama Justin Timberlake adam ya. Kilo alması lazım biraz da falan. Yok gibi. canım, Elton John'u da sen 20 sene önce gör. Yani 20 değil de hadi 30 sene önce. Hadi tamam canım, yani bir gençliğinde de bir zayıf dönemi vardır onun da. Gençliğine oynar diyorsun, rahat diyorsun. <gülüyor> ama Elton John'un şöyle bir özelliği var. Şimdi Justin Timberlake yakışıklı bir adam. Elton yani John hayatın hiçbir Hiç döneminde bilmiyorum. pek yakışıklı olmamış. Ya Justin Timberlake bu sene zaten kaç filmde oynadı, ağzına yüzüne benzetti her şeyi. Bir erkeği çirkinleştirdi mi hiç sinema dünyası? Bir kadını makyajla çirkinleştirdiğini Oscar. çok görüp içimiz bulandı ama... Yani Maymun'a döndürdükleri bütün kadınlara Oscar verdiler. Yani erkek çirkinleşmesi... O yüzden içimiz bulandı zaten. Peki Bak kadını... erkek çirkin. Aa, Aa tabii canım. Marlon Brando biliyorsunuz kilo aldı. <gülüyor> <gülüyor> Resmen obez oldu o yüzden. Ondan olabilir. Yani çünkü onun Yok, da e, şeyde benim. de vardı. Yok erkeği kadın yaptılar. Erkeği hayır aslında. bilerek e, makyajla falan. Raki sayılır mı? ya onu güzelleştirdiler. Siz gördünüz mü son Rambo'yu? Botoks'u Botol. basmışlar basmışlar. Cillop gibi bir Rambo. Rambo'yu Rambo. Rambo, Rambo, Rambo 3 yaşında çocuk evet. öyle ten yok öyle söyleyeyim sana. Pamuk gibi pamuk gibi Ra olmuş. Rambo değil ya Rocky Rocky de e, gerçi onda da sayılmaz. Dur ya var ya kesim var ya kesim var birini çirkinleştirdiler de. Ve kimi çirkin? Erkekte. ben Yani Frankenstein gibi çirkinleşmeyi saymıyoruz değil mi? Yok, Öyle değil. Öyle karikatür tipleme değil de. Ya bakıyorum şey. da genelde tipsiz adamları biraz daha tipsiz. Çünkü ortalık kaynıyor çok. Tipsiz adam kaynıyor. Neydi? E, a, a, Hollywood tipsiz Güney Afrikalı kaynıyordu. oyuncumuzun adı neydi ya? Günaydın ee, efendim. Güney Afrikalı. Güney Afrikalı onu bir Kadını diyorsun evet. Charles Teron'un. Ha Charles Teron'un bir çirkinleştirmişlerdi. Birini daha çirkinlik, kimi çirkinleşti? Ya var kadın filistin. Felistaf çirkin... mı onu mu çirkinleştirdi? Çirkinleştirmeliymiş. yapılan en ayıbıydı. Erkek oynadı çünkü. Ha öyle miydi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Recep Yılmaz ben. Recep bey hoş geldiniz yayınımıza. Açıklılık. Ee... Hollywood gerçekten tipsiz mi kaynıyor ya benim bildiğim bir tane var. Siz de hatırlarsanız da yani eskiden TRTde Güzel ve Çirkin diye bir dizi vardı. Aa, Vincent. <gülüyor> Vincent ya Vincent. Aynen Aslanan Vincent. Ron Perlman oynuyordu. O bayan da Linda Hamilton'da. Doğru. Gerçi o yani çok karizmatik ve güzel buldum ben o yüzü. Çirkinleştirmişse gelmeyiz bilmiyorum ama. Ama, ama o da, o da o, zaten o dizinin adı güzel ve çirkin olduğu için siz oradan bir çirkin... Oradan çirkinleştirme değil aslanlaştırma vardı makyajla. Evet. Pardon de... hayvanlaştırma vardı biraz. Yani, Biz onu güzel artık... bir çirkin diye çevirmişiz. O normali güzel ve hayvan gibi bir herif. Aynen öyle. Bir yöte bir güzel ve hayvan geldi falan gibi bir şey ama sayar miyiz onu? onu? Onu bakayım. Bakayım. Sevmeyiz. Maalesef Recep Bey. Sizi kırmak hiç istemeyiz ama Kötü maalesef Recep o Bey. O kadar sıkıntıya girmiştim. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Recep Bey çok sıkıntılara girdi aradığınız için. Çok, çok teşekkürler efendim. Çok Görüşmek üzere. Yani şey gibi. Ha ben biliyorum tamam. Ney? Tom Cruise. Tom Cruise'un neyine? Tom Cruise'un şeydeki Vanilla son. Vanilla Sky'da. Vanilla hmm. Sky şeyde de var. Doğru doğru Vanilla Sky'da var. Hayır canım orada çirkinleştirmiyorlar. Yok ya şeyin sonunda var. Thunder neydi? Plays of Thunder. cats. Card. Thunder, Thunder Cats. Ee, günün 4 Temmuz mu? Thunder Bolt diye bir film var mı? Aa, evet orada evet. Orada sakallıma. E, ha sakallıma kallı bir Ama şey var. Ama orada şey değil ya böyle Hatta tam. Hatta orada boyunu bile kısaltmışlar makyajla. Daha da nasıl yapılıyorsa bu. O tekerlekli sandalye oturtunca Aa. kısa gibi yürükte olabilir. <gülüyor> aynen Günaydın canım. Efendim. Yok, dans ediyordum. Merhaba. İyi günler. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Didem ben. Didem Hanım. buyurun dinliyoruz cevabınızı. Benim içinde sıkıntı var. Senin adını hatırlayamadım. Brad Pitt hani gençlikten yaşlılığa yaşlılık. Benjamin Button'ın macera dolu dünyası. Aynen öyle. Orada da Brad Pitt'e güzelim Brad Pitt'i e çirkinleştirmişlerdi. Ben de bunu anlamıyorum. Hakikaten dünya kadar para verip Brad Pitt'e... Sonra, çikin, çikin. Brad göstermiyor, sen ne anladın? Ama orada şey? Brad Pitt'liğini gösterdi. gösterdi yer vardı ama, yani. Bir, orada orada işte, bir iki açık sahnesi vardı Didem Hanım. Derdimiz yaşlı olması evet. değil ama yani. böyle. Ama yani ayrıca çirkinleştirmişlerdi. Gençliği de ayrı bir çirkin yaşlılığı, apayrı bir çirkin. Tabii ki güzellik, çirkinlik şey ama evet. minimum <gülüyor> asgari noktalarda birleşmeye çalışıyoruz. O yüzden bir isim bulundum. Peki bilmiyorum. efendim çok teşekkür ederiz. Peki iyi günler. Güle güle. Evet o zaman onu da çirkinleştirdiler demeyelim. Tabii demeyelim demeyelim. Evet, evet, tipini demeyelim. değiştirdiler. <gülüyor> diyelim deli <tipini gülüyor> değiştirdiler? Politik <Evet>. doğruculuk <gülüyor> olsun yani. Tipini kaydırdılar demeyelim mi? Tipini değiştirdiler. bakayım ya şur şeyin ya Tom kesin var ya. Yok, ya. yok o da değil ya. Onda da tipi. Tropic değil. Thunder. Hah. Tropic Thunder'da Onu bilemeyeceğim Oktay. Tropic Thunder'da bir e, oynadılar Tom Cruise'le. Tam o şey yaptığı dönem. De, çığırından zıpladıklar üzerinde çıktığı zıpladığı dönem. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Çağlar. Çağlar Bey buyurun dinliyoruz. İsterseniz size bir şaka yapalım mı? Çağlar Bey. Buyurun. Hem de gururunuz yerine gelsin. <gülüyor> Hazır mısınız Buyurun. Çağlar Bey? Hazır mısınız? <gülüyor> Hazırım. İstersen Çağlar Çağlar yerinden oynar oynar. Nasıl? Evet çok güzel. Yeterli mi daha devam edelim mi? <gülüyor> Yok yeter yeter. <gülüyor> Yeterli. <sağ olsun. gülüyor> Teşekkür ederiz. Çağlar Bey durumunuz var mı? Yani çok küçük bir ücret karşılığında gün boyunca üçümüz yanınızda dolaşabiliriz. Böyle kendinizi tanıttığınız yerlerde e, isim oh. neydi beyefendi mesela kahve alıyorsunuz isim neydi biz hemen orada isterse şallar şallar yerinden oynar. oynar nasıl Starbucks'ta filan soruyorlar ya isim ne evet oralarda falan nerelerde yani. sorabilirler kahve alırken isim nerelerde sorabilirler doğru o dediğiniz <gülüyor> yerde sorarlar Hemen alalım cevabınızı. Evet Bey, Şimdi Aktörün adını bilmiyorum ama Freddy var gayet çirkinleştirilmiş. Freddy He, derken? Freddy var doğru, Aa, doğru ya. Freddy Krueger. Freddy Krueger oynayan sanatçımız kimmiş? Freddy Krueger'ın acıklı hikayesi değil mi? Çok teşekkür ediyoruz Çağlar Bey. Görüşmek üzere. Sağladan hoşça kalın. Ama şimdi orada da başka o, yaratığa, yaratığa dönderme var. Ben biliyorum. Tam doğru cevabı biliyorum kafamda. Ya bizim dediğimiz Bu, mesela bir tane adam tipini alıyorlar. Affedersiniz. Tipsiz bir erif oynatıyorlar. İşte Bu. şey vardı. Fieran Lotan Las Vegas'ta. Ha evet doğru. Orada Johnny da. Johnny Depp'i gül gibi Johnny Depp'i al. Al sen. Abi biz senin kafayı heykel yapalım. Bir de böyle yandan para. diyorlar. Bakıyorum Robert Englund'muş, Freddy Krueger oynayan. Ee, ama Kendisine başarılı akılıyor. Col Colin Farrell'ı da aynı öyle o o şekilde. Aa, şey evet, şey ben, horrible Hanım, ha evvel Colin Farrell da horrible boss'us muydu? Horrible boss'us da. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, Eray, Eray Bey. Eray Bey hoş o, geldiniz. O uvarı tıkanmış durumda sadece e, sıkıntıdan aramıştım sizi. Tam İyi. sizi aradım trafik açıldı. Bak yani tam böyle tam bir uğurlu trafik adamızdır trafik biz. Valla Eray Bey o zaman yani, gözünüz aydın diyoruz. Bu kadar olur çok sağ olun. Yani ee, işte i̇şiniz gücünüz rahatsızsın. Ama artık olduğu kadar <gülüyor> Peki Eray Bey çok teşekkür ediyoruz. Şeyi demek istiyorum ya bu çok dandik bir Hollywood filmiydi gerçi de. Biz diye canavar. Hı hı. Böyle gencin bir tanesi aman efendim ben çok yakışıklıyım aman efendim ben çok param var. Bütün fakir ve çirkin insanlara ezeyim tarzı takılıyordu. Sonra He. kızın bir tanesi geliyordu, bunun suratını böyle damar damar yapıyordu. Yani çirkinin akıyor o surattan ama yani. <gülüyor> film değil de mahallede yaşanmış bir olayı dedikodu gibi anlatıyorsunuz bize Eray. Onun yüzüne varydı ya. Biz öykü sanatlarıyla vartık. Biz böyle, dediniz değil mi Eray Bey? Biz biz canavar. Biz. Canavar yani anlamında. Özellikle şey Çirkin'in işte günümüz uyarlaması diyerekten yaptıkları çok rezalet bir film diyeyim yani. Eee, Nicolas Bro. Yüzü damar damar olan oynayan sanatçımızdır. Çok evet. teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Şimdi tabii ki bu konuda yorumları almaya devam edebiliriz ama neden aldığımızı da arada bir hatırlatırsak. Evet. Bir yerden çünkü bu konuya girildi. Evet nereden girdik? Niye girmiştik? Nereden girmiştik? Hayır şöyle ki Tom Cruise onun Sherlocks'te ondan önce Elton gel John gel beri beri Altın John'dan girdik. Altın ha, John John'dan. hayatından girdik. Tamam. Elton, Elton John'a John hayırlı olsun diyoruz. Justin Timberlake bir Elton John olabilir mi? Justin Timberlake'in ee, demek ki şey yapacağız ne derler saçını damar damar yaptığın anda biraz, da, biraz da kiloyu verdin miydi gerçi onun eli ayakları da küçük Elton John'un pamuk gibi böyle minik minik ellikleri ayakları biz Elton hep şey zamanında bildik yaşımızdan dolayı da ne derler ne bu, canım, o, oturmuş falan zaman ben 30 sene öncesinden biliyorum Elton bu adamın esas 70'lerde tam rock'n'roll olduğu dönem var o dönemi de şey canlandırır güzel Kim? Justin Timberlake canlandırır şimdi Koyamaz. Şimdi Elton John'un şu andaki halini düşünerek bir oyuncu koyarsan oraya Olmaz. Olmaz yani. Nereye kadar? Daha önce bir şeyler yapmış zaten Justin de Ondan etkilenmiş Elton John. Hı -hı. Nasıl etkilendiğini çok tabi anlatmamış ama Çok e etkilendi ve şey bunu var. filmimde oynatmak istiyorum. <gülüyor> Anladığım kadarıyla ikiniz de tahmin edebiliyorsunuz nasıl etkilendiğini. E, ben Justin Timberlake <gülüyor> oynasın diyerek bir e, kıp, Acaba kıp yapmış. Bu, vasiyeti falan tipi bir şey mi? Onu şey yapmış olabilirler mi? Yarın olabilir. öbür gün benim bir tek Justin Timberlake okur, şey yapsın, canlandırsın. Oynasın olur. Yapımcısı olduğu için de olabilir. Böyle medya aracılığıyla. Çok paralar ediliyor. veriyor o zaman. Kurban olurum. Keşke bize de bir imkan tanınsadık Keşke biz oynasın. Biraz daha kumral olsaydın sen çok güzel Biraz daha evet yani biraz kumralı olsaydın. Hayatın Cano'nun teklifi gelsin oynardın değil mi Fahir? Abi tabii değerlendirirsin sonuçta işte bir senaryoya bakmak Değerlendiririm lazım. Değerlendiririm dediğin oynardın anlamında mı? Değerlendim, güzel bir değerlendirme yapardım yani Elton John olmayabilir de onun mesela o andaki bir arkadaşı olabilir. <gülüyor> Bernie Tuppin mesela. Yani mesela bak bu arkadaş olabilir. Gene filmin en heyecanlı sahnelerinde <gülüyor> ikinizi görecektik. <gülüyor> Modern sabahlar Modern sabahlar Hoppa diyoruz ve tüm gençliğe el salıyoruz. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının kaçıncı yıl dönümü? Dur. 75. Yok değildir canım 75. 300. Bin. İyi düşünün. Dur bir dakika söyleyeyim. Bakın az çok demiyorum. 50. İyi, iyi düşünüyorum. Bu kadın. Bak bu kadın dediğim. Bayan. Gerçekten Bu bayan. Bu bayan. <gülüyor> Kraliçeye de kadın denir ya. Kadın denir Kraliçe mi? diye niye siz... Şey yapıyorsunuz Aa, kadındır. Pozitif ayrımcılık yapıyorum ya daha nasıl ayıralım lan kraliçe yapmışız kadın yani daha ne kadar pozitif ayrımcılık yapılabilir. Eee, 75 doğru ya doğru 75 olması lazım. Monarci pozitif ayrımcılık. <gülüyor> <gülüyor> 75 diyen var. İkinci Dünya Savaşı'nda e... Doğru şey değiştirdiğine göre lastik değiştirdiğine göre... göre. Tabii yani 60. Evet, 60. <gülüyor> 60. Yıl dönümü, ee, bir bu olay çerçevesinde olay mı denir bunu? Bu yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler olacak. Bunlardan bir tanesi de bir sergi. Bugüne kadar taktığı bütün taçları... <gülüyor> Aa, taşlar yenileniyor B mu ya? Bütün taçları e, sergileyecek İngiltere. Lan orada üç tane taç koymasınlar. Zayıf bir sergi ama o. Hayır, taş olabilir yapma ya, ya gözün sevimli kraliçe diyoruz ya. Kralı taç olabilir. Ben hiç düşünmüyordum taç bir bir var. Bir ya. idamlık bir idamlık taç olur onlara yani. Olur Kurban olayım ya. Her kıyafetine göre ayrı şeyi var. Taşırırım, o şapka aşırırım. lan şapka şapka sen onu karıştırıyorsun. <gülüyor> tamam lan o şapkada var da yani. Taç da var. Bir susun abi. <gülüyor> La beler lütfen ya <gülüyor> bazıları 200 yıllık olan çok pahalı ve ender mücevherleri de sergileyecek. Yani şimdi düşününce tabi kafa da değişiyor. Nasıl? Yani kafa e, kraliçe büyüyor. geçmiyor ya. Ancelina Joly mesela bak tabii, gençliğine. Mesela şimdi zaman kadar kafası vardı. Kral o öyle bir kadınla evlense oho bütün kraliyetin <gülüyor> var ya. Altınları eritin. İki, iki teneke <gülüyor> altın eritini şuna bir taç yapındı derdi yani. <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Bütün kraliyetin ne var ne yok e, malı mülkünü şey mi yapacak? Allah sergileyecekler bugüne kadar yok sadece kraliçeye ait olan. Bunlar da benim düğünümde takılmıştı. Bu şey Kraliçenin burma bilezikleri. <gülüyor> Bunu da Filip'in annesi gibi Benim bildiğim zaten bunların bir tacı var. bir <gülüyor> Böyle zopla bir de dop. Dop de derken? Böyle tahta yani? oturttuklarında. Dop veriyorlar eline bir tane. Eline... Stres topu gibi bir çevirsin diyeyim. Kocaman veriyorlar. Tabii yani canım var, ne, var. Hangi filmde gördük en son Taç gibi bir doğru, doğru. Taç takıyorlar. Z Zop. Ha şeyi de gördük ya. Pepe Kral. Hayır daha. Pepe'nin taçı. King's Speech. Pepe ha. Kral dediğin evet. King's Speech mi? <gülüyor> Film saymazsan biz şeyde de gördük. O tarz... Merlin'de de gördük ama yani orada yalakşaf bir işte, tören vardı. Touch, en son Taç takılıyor hatta. Önce dopu veriyor sonra Zopa'yı veriyor. En son böyle kafaya koyuyor. Bitti Şeyde gördüm. de gördük mü? Kraliçe filminde Queen'de, Queen'de. yok ya, lastik değiştiriyordu işte lastik. gördük mü <gülüyor> Kraliçe oluşunu yoksa bilmiyorum hiç hatırlamıyorum. ...plastik değiştirmesi ne kadar etkiliyse... ...neyse yani o toptan bir top, tane... ...dopu da koyacaklar... Tabii tabii ...top da olacak, şey bir şeyler var mı? Ya. ...dopun üstüne... ...hani çıkarayım ben bunu... ...başım çok terledi çünkü biliyorsun... ...saçlar terleyince böyle... <gülüyor> <gülüyor> ...çıkarıp... <gülüyor> <gülüyor> ...çıkarıp dopun üstüne koyuyor olmasın... ...yok ya, taç terletmez ki, tepesi telik... ...ya telik olsun da Oktay yine buraları buraları ...buralar, <gülüyor> buralar <gülüyor> izi oturdu, şey diyormuş... ...oturdu oturdu buraya, kan oturmuş ya... gözlük iz yapar ya... ...koyulmaz mı... Taçın iç tarafına kafaylar. Tabii tabii oraya koyar. Koysan da iz Klasik yapar Klasik metal ya. şeyi zannediyorsun. Şövalye şeyi zannediyorsun. Kraliçe takıyor bunu ya. Yani, kraliçe de metal alerjisi olsa ya plastikten takarlardı ne güzel rahat olurdu. Ayrodinamiği bile düşünülüyordur yani o taçın ben sana söyleyeyim. Hatta düşünülüyor. Ben yani, bir efsaneyim çünkü söylemeyeyim. Ayrodinamik dediğin zaten 3-5 hikaye zaten yani <gülüyor> düşünecekler ya. Ben kral olsam tacı hiç çıkarmam. Kraliçe günlük hayatta pek takmıyordur herhalde. Sivildi mi yani? Hı -hı. ben yani sabah kalkar kalkmaz onu kafama geçiririm. Ya mesela geçirmezler. Ne olur ne olmaz abi monarşi bu hiç belli olmaz. Halk der ki cumhuriyet üzere. Ne oldu? Hadi bak. Sen bakalım. kral olsam dedin değil mi? Hı -hı. peki sen kral mı olacaksın yoksa hani e, kraliçenin karısı olarak mı bir kral? Hı -hı. Ha, evet. şimdi şu anda mesela yani, sen yeşil pasaportun bürgeden ötürü ya eş durumundan mı? Yani. Eş durumundan Durumdan. mı? Yani Philip. vekil kral gibi mi yani? Vekil kral da değil ya işte Filip'in hikayesi. kral ve nokta diye yazardı mesela imzasını. Ben bugün internette uzun uzun İngiliz monarşisi hakkında okumuştum da. Tamam. Ol, şey eş durumundan krallara kraliçelere bir isim veriliyordu. İşte şey işte eş durumundan. E, ne ney dükü? Dük Aa, değil dur, mi? Dük dur, değil ya. Şey Ona diye. gene king bilmem ne de kingin bilmem ha, falan her şey diyorum. deniyor. Tamam tamam. Dur bir dakika ya. Onun, Onun de... bir adı var ya. Bil... Doğru diyor, çocuk ee, doğru diyor. Mesela Filip. ne Filip deniyordu? Şeye de Filipti Yunanların Filip. De Sanım... Filip, <gülüyor> Filip Yunanistan prensi olarak geçiyor ya. <gülüyor> evet canım, Yunanistan. Yunan sorsan sizin prensiniz ki bilmiyoruz yok ki bizde Papandreou vardı. Onu da işte aldık batırdı diyor ki. Ya yani. bir şey diyeceğim bu krizde Mariz'de hiç bir, üzerine bir şey düşmedi mi Filipin? Yani hiç bir şey göndermiş Görev dedim. Görev anlamında söylüyorum ya. Yunanistan prensi ise bir şey Prensiyse Prensiyse bir olmadı mı acaba? Ya biz de Yunanistan prensiyiz. Ama lafta yani. <gülüyor> Yani öyle geçiştirdi mi? Büyük ihtimalle öyle geçiştir. Oo, oh, oh, oh. insan kendisine şeyini kaybeder ya. O ne ya? Neyini kaybeder? Bir saygısını kaybeder ya. Bunca yıl Yunanistan prensi, de senin prensi olduğun ülke batıyor, sen orada ava çıkıyorsun. Belki yok, kahvaltıda şey diyordur. Ya bizim ülkede batıyor benim prensi Hadi lan oradan diyordur belki kraliçe. <gülüyor> ya sonuçta ben doğru mu prensi olarak değil mi bir şey yapmam yani lazım? Yani bir şey, şey girdi. Ben şey yani kraliçe'nin eşi, nin evet. taç takma e, hakkı ve süresi kraliçe'nin inisiyatifinde mi? Ben onu söyle. Ben filmin kafada ediyorum. hiç görmedim yani. Eğer ortada bir giyotin durumu yoksa kendi karar veriyor. Daha takayım takmayayım diyor. Ancak giyotin devreye girdiği zaman o zaman halk veya ihtilalciler karar veriyor. Ne güzel açıkladın Egecim. Çok teşekkür ederim. Sergin'in biletlerini e, şu andan itibaren alabilir. Sikip e, <gülüyor> <gibi>. geçiyor muyuz? <gülüyor> Her şikip sizden <gülüyor> diye elini yalayıp oradan şey. Öğrenci arkadaşlar pasolar hazırlasınlar. Çocuk anca. geç. Çocuk geç evet bir sormam lazım bunu. Ya söyleyelim <gülüyor> arkadaşlarımıza da radyo sponsor olsun buna ya. Ya tabi hakikaten ya. Sergin'in biletleri... Çünkü duyurmuş olduk artık yani. Yalnız bir kişilik verelim Oktay. iki kişilik olurlarsa. <gülüyor> o yanındaki kişinin asıl bence çok mantıklı. Aa bak mesela Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onuruna verdiği en son e, resmi akşam yemeğinde mesela bir e, taçı varmış. Gözler onda. Herhalde en net fotoğraflar orada. Konunu <gülüyor> artık görüldü ne oldu? Girls of... Ha bir de hepsinin ismi var. Vardır tabii. Girls of Great Britain. Mesela Britain Da olabilir <gülüyor> O tip bir şey yani <gülüyor> Sonuçta Zeki bile kostümlerinin isimleri varsa Kralın tacının ismi olmayacak mı kraliçenin tacının Olmasın Cano zaten Getirin <gülüyor> benim canoyu Cano geliyor <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım hoppa Şey yapıyorlar mıdır Sopaya takıp çevirme falan oluyor mudur sarayda Ne diyorsun ya sen ya ben, <gülüyor> Olmaz şey mı ya? Ya? Ne diyorsun ya Kim sopaya takıp şey dolaplarda mı duruyor bunlar Kraliçenin kim yapacak? Kraliçe kendisi mi yapacak? Ne bileyim insan eğlenmez mi öyle? Yok canım yükleye kaldırıyorlar zaten bitince. Kraliçeyi ben eğlenirken gözümde canlandıramıyorum. Niye canım? Nasıl başlayayım. burnunu karıştırırken canlandıramıyordun fotoğraf var? Bele burnunu bele karıştırırken oynam. canlandırıyorum. Burnunu karıştırırken fotoğraf bir... Fotoğraf var çünkü. Hayır ne şey ihtiyaç... şey? Mesela sinirlendiği anı canlandırıyorum. İki kader halsın kraliçe var ya böyle böyle Mesela böyle mi... böyle Allah. Midesi ekşimişken canlandırıyorum kraliçe Elizabeth. I. Oğlum bir İngiliz oyunu Aksan... var. Kraliçe karşılama diye...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 o zaman çok teşekkür ediyoruz tüm e, monarşik yapının içindeki herkese, tüm aristokrasiye ve güzel bir şarkıyla devam edelim. Madem e, bu kadar şeyden bahsettik. İngiliz e, bir şarkıcıdan devam edelim. Ya hadi bir Elton Dur, John derkiden. çalaydın ya Spanish Fly hadi. Elton John ya da Amy Winehouse çal. Ya hadi Elton John, hadi John çal. Hadi çaldık. Spanish Fly çal bir tane. Dur ya. Bak şarkıda denk gelmiş. Lan yap. Ben ben ya, yapayım. Yapayım. Peki, ya, ya ne dediğini anlamıyorum. Din gün şarkıyı söylemesin bir süre dinlemek isterseniz. Hayır söyleyebiliriz söyle biz şey istanede. Al utandınız siz beni. E, tam biraz aç şarkıyı gel. Zaten bildiğim hadi. yerlerini söyledim. Hadi <gülüyor> hadi bir tut biraz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Ama öyle yapınca benim şey kabaaşına kaçtı. İtme kaçtı vallahi ya. Ya lütfen ya. Lütfen. Evet, lütfen derken yeni bir saatte de merhaba dedik merhaba aynı dedik. zamanda. Zeka geliştirmek için akıllı e, ne yapılması gerekiyor falan Balık filan ya. listesine girelim mi yoksa... Girelim, girelim. Hepsi girelim. biliyorsunuz ama ya. Yiyeceğimiz şeyler mi yoksa her gün işe başka yoldan gitmek. Yani, yani. birçok şeyi biliyorsunuz, birçok şeyde de itiraz edeceksiniz. E yani her şeyi biliyoruz da ortalık geri zekalık kaynıyor <gülüyor> Demek ki girelim yeterince söylenmiyor bunlar. Bol bol su için. Tamam, bir. evet tamam Birincisi. Ben daha sabah içtim. Tamam, mesela işte ben örnek... cayır cayır <gülüyor> çalışıyor gördüğümüz gibi suyu içtiği için hemen ben daha içtim diye hop diye atladı bak ben su içmedin mesela hiç... örne... Hayır, örnek teşkil etmen lazım örnek teşkil etme bakın böyle içiyorum ben hiç içmedim mesela <gülüyor> mesela bak benim durum hiç... bak <gülüyor> ben, ben hiç içmedim bir gün ben biraz içtim modern sanatlar müzesi <gülüyor> Moma'yı ziyaret edin nasıl <gülüyor> ya. Yani, ne yapacağız? Biz de burada cer moderne gideceğiz o zaman. Gideceğiz. Mecbur. Artık o tip bir şey yapacağız. Ondan sonra yazışmayı el yazısıyla yapın demiş. Nasıl yollayacağız? Skanet mi yollayacağız? Götüreceksin <gülüyor> elden <gülüyor> Kapının vereceğiz. Kapının altından atacaksın. Sonra kaçacaksın. <gülüyor> Ondan sonra beyninizi dinlendirin. Yani bunun e, şey benim anladığım duvara bakın diyor yani. Televizyona bakalım. Ya evet, Televizyona bakmayacaksın. Hayır, duvara bakacaksın. Ama tek, nasıl duvara bakacaksın? Tek renk duvara ve fasarit. Hmm. Yani, yani o deliklere böyle ayrıntılı olarak bakacaksın. E, düşünme imkanı vereceksin kendine. Bak bu trafik aslında bunun için çok güzel bir şey ya. Trafik sıkışıklığı. Çok güzel bir ortam değil mi? Bakayım. Değil, evet. Ben arabada müzik dinlemeyi tamamen bıraktım neredeyse. Ne yapıyorsun? Düşüncelerime yoğunlaştım. İşte bence çok güzel... Eskiden hani böyle yürümek falan dermiş ya şeyler. Ee, büyük sanatçılar. Böyle çıkıp yürürlermiş. Bir sanatçı söyleyebilir misin bu konuyla ilgili? Mesela... <gülüyor> ee, Ahmet Hamdi me Tanpınar. Mesela. Mesela. Veya evet. Strauss'un Ve da ben yürümeyi çok sevdiğini biliyorum. <gülüyor> e, herhalde bir tanesi yürümeyi seviyordur. E, onun dışında sabırlı olun demiş... <gülüyor> Ee, konunuzun uzmanı olun. Alıştı. Işte. Nasıl ben en zor benim daha bu. zekam belli noktaya gelmeden ben nasıl uzman olacağım? Belki uzman olmak istiyorum, kafam çalışmıyor O zaman mi? daha kolay şeylerden. Daha bahsedelim. basit şeyin uzmanı ol. Siyah çikolata yiyin demiş. Tamam. Bak o kolay. Bize üstüne de su iç. Bitti gitti. Çok zeka. Ne aldı ondan sonra? Aa. Yun örün düğün örün. Abi Bak işte o hiç kafa boşağı şey o ya. var ya o hakikaten dünyanın en güzel şeyisi. Mümkünse demiş hatta faahir bunu burada şey sana düşür. Mümkünse demiş arkadaşlarınızla da öğretip birlikte örün demiş. O kadar eğleniriz ya ki öğretin yoktu ben ummuştum. Dükkanda şey yapalım ya. Ne gün örme günü gün saati. Ya. Ben şimdi zaten dükkanın içinde ya sigara ama içmeyeceğiz ya. Ama Bu sen... soğukta ne yapacağız? Sonra şey örürüz, elimi, el şeyi olur. Ya biri yün örsün de biri kasnak Mesela müşterilerin üstünden mı? şey yaparsın. Adama dersin ki? 2 3 gelişinden sonra Kazan hazır. Yok tamam. Hop bu Adam ne yapacak o zaman? falan yaparsın Mecbur da. mu yün örmek? Yok değil işte birisi kasnak işletsin şey. Ona ne deniyordu? Gergef. Gergef. Gergef. Tamam ben onu yapayım ya. Ya birisi ger Gerçi mi? ama mecbur yün bir, örme birisi saati de, de olacak Birisi işi yapsın tığ işi istiyorum ben güzel ha, Yani ben yün örmenin işi, işi zor falan. Şey kısmını çok güzel yapacağımı Biliyorum Düz örgü kısmında hiçbir sıkıntım yok Ama ölçü alayım oradan şey yapayım Çünkü ben hiç böyle ee, Kafa gerektirmeyen Tamamen otomatik işlerde çok başarılıyımdır çok Mesela başarırız. bana getir bin tane şey Kesilecek <gülüyor> Diye keserim çok neşe içinde yaparım bir de o Aynı şeyi e, uzun uzun yapma durumundan bahsediyorum. Hele iki üç kişi yapıyorsak o işi. Değmeyin keyfine gelin. Tam yün örmek öyle bir şey ya. Ya hayır ama bu adamın şey var ya. Ben ondan korkuyorum. Bu adam o tür materyallerde tehlikeli hale geliyor. Orasına burasına batar diye korkuyorum. Tamam. Kolumun altına sıkıştıracağım. Efendim, ya, hatırlamaz. Biraz eline... kalış işten on numara batan falan başlarız. Abi zamanında şey manikür makasını batıran adam onu da batırır diye düşünüyorum yani. Ama manikür makasının bunu nereme batırabilirim diye batırmadım. <gülüyor> Orada duran makasın üstüne oturmuşum. Ya ben. o da işte şişe de oturursun. Tabii da onu da işte diyorum ya mesela bir müşteri gelecek o esnada hop bıraktın kenara işe. Sonra Ay otobüs... ben döneyim de öyle. Adam, lafa adam. Da lafa dalmışım diye. Ondan sonra oralarında buralarında şişlerle seni hastaneye götürmek Evet devam ediyorum. Şiş yaparken daha doğrusu şiş derken örgü yaparken sohbet evet. şey mi oluyor yani otomatiği nasıl olur? Aa sen hiç görmedin ya çok çok kuvvetli Bizim otomatiği ya. Bizim örgü öğren olmadı. Şeyleri, ne annem ne anneannem. Belli bir seviyeye geldiğini gösteriyor örgü yapan kişiler. Ama şimdi o gerçek otomatik mi ben onu şey yapıyorum. Gerçek otomatik o. Yani, yani böyle ustalaştığında gerçek otomatik. Ya şöyle bir şey. Candan bir sohbet oluyor mu yoksa sohbet ediyormuş gibi görünüyor musun? Şöyle bir şey canlandırayım ben. O kişinin örgü e, örme şeyine bağlı. Yeteneğine bağlı galiba. Çünkü ben hatırlıyorum. E, mesela annemle yengem işte oturup örgü örerken bir yandan sohbet ederken. Ee, mesela annemin ben şey yaptığını hatırlıyorum daha önemli bir konuya geçildiği an örgüyü bir anlamda bırakıp hmm. devam edip e, bir iki cümle kurup ondan sonra tekrar örgüyle birlikte konuşmaya başladığını Demek ben biliyorum. Demek o kadar şey değil mi? Otomatik değil işte o yani otomatikten farklı bir şey yahu yani ama, ama o sohbete şey... de imkan veren bir şey de. Ama çekirdek yerkenki sohbet gibi işte o kimse bir şey konuşmuyor ya çekirdek yerken aslında. Ama orada ağız meşgul canım ben... o yanlış örnek çekirdekte ağız meşgul oluyor da mesela ağzı çok meşgul yayı... insanların sohbet <gülüyor> esnazında coştuğunu biliyoruz yani. <gülüyor> Yayık hayranı diye düşün sen. Yayık yaparken. Yani ağız boş ama vücut hareketli. Bakayım bir düşüneyim. Bak. Düşünemedim. <gülüyor> Sen o ne kadar güzel. Ee, az Oktay Demirci'nin yayık ayranı taklidini aldık. Hakikaten çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> 2012'ye ilkler köşesinde bu hafta Oktay Demirci'den yayık ayranı Ama çekirdek, çekirdek de konuşan adam var ya çekirdekçilerken değil mi? Tabi canım. Ama yani pek de bir hoş sohbet olmuyor. Aslında örgü öğren dinleyicimiz varsa şimdi otomatiği ne kadar kuvvetli falan diye bir... Ne kadar otomatik olurdu. demeyelim otomatik değil aradığımız şey ya. Yani, otomatik başka bir şey yani işte otomatik alacaksan ben insanları hiç şey yapmayayım mesela ben işte otomatik evet. oynarken bazı oyunlarda çok hoş sohbet olduğum hissini uyandırabiliyorum insanlarda ama ne konuştuğum konusunda hiçbir fikrim olmuyor aynı duruma düşmeyeyim ben de orada sabah gittik sabahtan beri örgü örüyordu örgücü dinleyicimiz var şu saatte örgü örülür mü örüyor en güzel zaten. saat ee, en güzel bu saatte örüldüler gücünü ayarlamış dinleyicimiz varsa örüyordur büyük ihtimalle dur bakalım telefonlar yani iyi. günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Özkan Bey. Özkan Bey hoş geldiniz. Evli misiniz Özkan Bey? Evliyim. Yapıyor mu eşiniz böyle örgü işleri falan? Eşim değil de ben yapıyorum örgü. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Evet evet. Ne evet, zaman ne başladınız? Ta çocukken başlamıştım. Aa ne güzelmiş ya Özkan <gülüyor> Bey. Bizim ya ne anneniz ne? elinize... Şiş, şiş çorap örgüsü ve eldiven. Başka ya. bir şey bilmiyor. <gülüyor> ne kadar güzel, güzel ya. soru onları satıyor musun? Sanki böyle bir sektöre girmiş gibisin. <gülüyor> Yok artık canım. Öztürk Kimden öğrendiniz? Babanızdan mı öğrendiniz? Yok rahmetli anneannemden öğrendim. Anneannenizden öğrendiniz. Evet evet. Peki şey nedenler mesela e, hiç maç seyrederken örgü gördünüz mü? Ya birçok durumda örgü gördüm esasında. Zaten o yüzden aradım. Hı hı. E, örgü örmek ve otomatiğin iki aşaması var. Hı. Ee, örgü örmeyi öğrenirken evet sohbetiniz otomatik oluyor. Birilerine bir cevaplar veriyorsunuz ama ne cevap verdiğinizin Çok ayrımında değilsiniz. Ama öğrenirken dediniz değil mi? Evet. Ne zaman ki artık otomatik örgü örmeye başladınız o zaman sohbeti ha, çok, çok tatlı. Örgüyü otomatiğe aldığınız zaman, zaman. sohbeti o zaman gerçekten... O zaman sohbeti çok tatlıdır. Saatlerce çok tatlıdır. sohbet edebilirsiniz. <gülüyor> Valla çok Peki, tatlı olur diyor sohbet. Güzel ee, diyor. Bir şöyle derinlemesine bir sohbette bir eldiven çıkar mı? Aa, yani usta çıkartabilir herhalde siz ne kadar da çıkartıyorsunuz ya ben dediğim gibi 10-15 yıldır yapmadım ama şimdi otursanız mesela o zaman Özkan Bey e, biz sizi e, mekanımız açıldıktan sonra mekanımıza bekleyelim e, bizi bir, en bir öğretin hem neyden başlayacağız bir onu bizi bir yönlendirin. Vallahi ben biliyorum biraz da biraz biliyorum yani. Ama başta söylediğim gibi ben beş şişle örgüyü biliyorum. Beş şiş mi? On iki şişle Aa, iki şişle, şişle örgüyü değil. Ha. Beş şişle nasıl oluyor ya? Ya ha, beş şiş, böyle. çorapla döndere döndere. Aa, döndermeli. Eee yani bir döndermeli dersek bilmiyorum. evet döndermeli. <gülüyor> beş şiş mi deniyor onun adı ne tam? Beş, beş numara şiş mi yani yoksa hayır. beş şişi hayır, bir ben... tane. Adet. Beş adetli. Beş, beş adet, adet şişe şey şiş. evet. 300 yani Üç, sabit aşağıda duruyor değil mi? İki, yok ya. Beşi, nasıl yok. oluyor? 5'i de yukarıya yanına doğru diyorsun işte. Döndermeli dediğim o. Evet aynen öyle. Çorap örüyorsunuz değil mi öyle? Çorap ve eldiven. Eldiven. Hani o şey ya böyle dikişli mi dikişli olmasın diye. ha aynen öyle. Tulum çıkarma yani. Nasıl Kesinlikle kurbanda tulum çıkarma? Tulum ç... çıkarma ha. Tulum çıkar mı? ha. Tamam, Peki doğru. çok saf olabilir sorum ama 5 şiş olmasının sebebi 5 parmağımız olması mı? <Gülüyor> <gülüyor> i̇ki elimiz olduğunu düşünürsen cevap veriyorum Hayır evet, Çorapta çünkü Aa, zaten evet. parmakla yapmadığımız için Ne bileyim hani böyle hepsi bir parmağı döndüre döndüre çıkarıyordur da Sondan <gülüyor> Hani evet. örerken beş parmağımız var anlamında O mı? senin hayır. dediğin Sonda beş parmağa giriliyor Dikiş olmasın diye hayır, O senin tamam, dediğin iskoç dikiş modeli Dikiş olmasın diye beş şiş Dikiş olmasın diye Peki efendim aynen çok aynen. teşekkür ederiz çok... çok sağ olun Ben teşekkür ederim Kolay gelsin sağ olun efendim hoşçakalın ben. Ya iki parmak belli de canım bak canım çok çekti ondan İki parmakla eldiven mi? Dördünü bir yanına koyuyorsun. Bunu da bir ayırıyorsun ya. O i̇ki çok güzel. İki parmaklı eldiven. Çok güzel program ismi bu arada. <gülüyor> Günaydın <gülüyor> efendim. Merhaba iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Veteriner Bahadır ben. Ya Oo. bir örgü, örgü konusu açtık. Orada bile erkekler arıyor. Nasıl program ee, oldu? Ben, ben de o iş gibi <gülüyor> çekti. Ben de, önce de bir erkek aradı. Bir de ben aradım. Evet siz de yapıyor musunuz Bahadır Bey? Ben evet örgü bir hobi olarak çok seviyorum. Hala yapıyorsunuz ee, ama değil mi? Tabii tabii. Ne yaptınız ee, en son? Kazağın arkasını ördüm. Önünü kim ördü? Kim örüyordu? <gülüyor> Önünü eşe örüyor. Bırak kız Beri, bırak çok... şunu ben bir hevesimi alayım diye kaptınız elinizi. çok elinizde. uzadığı için bitsin bir an önce diye kızıma bir şey örüyorduk. Hmm. Kazak da değil de yelek gibi bir şey. Su daha doğrusu. Dahadır Bey'in canı tezdir biraz öyle bir şey <gülüyor> yapmıştır. Dahadır daha Bey hiç... efendinin Pardon az önce beyefendinin söylediği şey doğru. İlk öğrenirken pek sohbet edemiyorsunuz. Hı hı. Öğrendikten sonra sohbet ediyorsun. Ancak eğer desenli bir şey örüyorsanız o zaman da tek sohbet olmuyor. Yoksa desen şaşıyor. Ama hmm. düz örgüde düz örgüde sohbet çok keyifli oluyor. Desenlerin şaşsın o zaman gayet şey bir beddua değil en mi? Ağır da. Desenlerin şaşsın. Zor. Mesela, mesela Selanik hmm. pirinç falan gibi bir şey yapıyorsunuz. Hayır pirinç örgü ama. değil mi? Ne güzeldir o pirinç örgülerimiz. <gülüyor> yani ya böyle Zekim, Renkir, falan gibi. Zekim üren mi? Güzelmiş bak Öyle isimler vardır ya RTRT evet, üstü de var ona bakarsanız <gülüyor> Otur desenlerde sohbet olmuyor çünkü yaptığınız bakmanız gerekiyor Saymanız Ama gerekiyor, gerekiyor devamlı değil mi? Saç örgü falan kolay olmaz Siz neyle başladınız peki Bahadır Bey? Ben annem e, öğren ilgi duymuştum Düz örgüyle başladım şiş. önce haraşo haraş odarıyor. Haraşo, haraş Har o. Bir de iki ters bir düz haraşo da diye çok düz değildir bildiğim. <gülüyor> ben az önceki beyefendinin yaptığı gibi bu beş şişte de ördüm. Anne annem öğretti onu, Aha. o öğretti bana. Ama o beş şişte dört şiş sabit durur, bir şişi gezdirirsiniz. Evet, ha döndermeli işte. işte. Ha, yani bir şişe aktardığınızda diğer şişe bir şişe aşağı çıkar. Yani eee. dört şişte sürekli ilmek var. Haşır haşır. Şiş boştadır. <gülüyor> şiş boş. Çok teşekkür ediyoruz. Tüp, tüp şeklinde ölmeyi sağlar o. Parmakları da tek tek ölersiniz. Çoramı da tek başına tüp şeklinde ölersiniz. Eee. Tüp şeklinde. Tulum tüp, yani. Tüp bir şiş. Ben demek ki onun adı tulum değil tüpmüş. <gülüyor> tüp müştü. Çok teşekkürler Bahadır Bey. Görüşmek üzere. Ol, sağ olun. Çok Sağ olun. <gülüyor> Aa, bir, bir sürü bir, adı varmış. Sandırdılar ama ben beceremeyeceğim. Ya hadi bir şey yapalım ya bir böyle bir örgü Şişle günü. başlayacağız. Şiş. Ya atkıyla başlayalım. Kaç ben numara bile... şiş ama ya? Yani. Kaç dokuz, numara dokuzla evet. dokuz. Dokuzla başlarız. Dokuz. Günaydın efendim. Merhabalar. Allah Allah. İyi bu da, erkek bu ya. da adam çıktı. <gülüyor> Yayına adam çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Kimle görüşüyoruz? Adam, adam derken? Adam gibi adam. Bir Hoş adama adama adam mı? Beykan adam. Kimle görüşüyoruz? Arda benim ismim. Arda Bey. Hoş geldin. Siz anlıyor musunuz örgü işinden Arda Bey? Ben örgüden hiç anlamam. Anlamak Hı. da istemiyorum zaten de. Otomatiğe bağladığımız bir şeyler var. Başka bir şey var erkeklerin. Ondan bahsetmek istedim ben. Buyurun efendim. Biz e, gençken, pes oynarken çok güzel otomatiğe bağladık sabaha kadar. Ne oynarken? Ee, pes. Pes, pes. He. Yani pes, orada e, şimdi e, mesela 3 kişi oynuyorsunuz. 2 kişi oynarken 1 kişi dışarıda kalıyor ya. Yo 3 kol oluyor üç kişi oynuyoruz 4 olursa 4 kol oluyor. Bizim fakir evlerinde oynadık da ve o yüzden hep iki bir kişi bekliyordu. Ne diye, fakir evi bizim evimizde hiç bizde de iki şey var olmadığından değil canım. Tamam Fahir. <gülüyor> tamam Fahir. Ay, ben bir üstüme alırım. <gülüyor> yok. Yani, o... yok bize geleye başka biri, bir başka bir fakiri ziyaretimizde olmuş Dışardaki insan yani şimdi siz mesela e, oynarken anneniz babanız aileden birisi sizin otomatikinizi fark etmez ama içinden bir kişi olarak başkasının otomatiğini fark ediyor muydunuz? Bizi otomatiğe aldı diye. Nasıl anlayamadım çok. Yani biz de anlamadık Şimdi diyelim <gülüyor> sen bizi otomatiğe aldın. Biz fark etmeyiz. Tamam. Ama biri seni otomatiğe aldığı zaman sen fark ediyor musun ama? O bizi otomatikledi falan diyor. Vallahi otomatik e, bilmiyorum hiç anlamadım abi birazcık Arda otomatikdeyken mi soruyorsun? Arda Arda'nın otomatikinde mi otomatik fark ediyor mu diye soruyor. Hayır birisi Arda'yı otomatiğe aldığı zaman ha otomatiğine alındığınızı fark o eder misiniz diye soruyor. Yo biz yani kendimiz otomatik alıyoruz. Kimse biz otomatik almıyor. Niye alsın ki? Ben anlamayabolum şimdi. Biraz garip oldu. Hiç hayatınızda ben, bu bir iddiadır bence. Ben hiç hayatımda otomatiğe, otomatiğe alınmadım al. dedi Arda Bey. Niye Yani ben çok otomatiğe alındım. İşte fark etmemiş o zaman cevabı belliydi. Otomatiğim biz, kuvvetli olduğundan. Biz, 10'da başlardık oynamaya, başlardık, e, akşam 10'da başlardık muhabbeti oynamaya. Sabahlar Sabah olmuş, 5 olmuş, parmağımız uyuşmuş. O zaman fark ederdik, şi, saatin kaç olduğunu, skordan bir haberimiz olmaz yani. Şu anda bizi otomatiğe şey... alıyor Hade evet, Farkında mısınız? Abi, şu anda oynuyor musunuz bir taraftan? <gülüyor> Yok, işe doğru yürüyorum şu anda. <gülüyor> Çok teşekkürler, kolay gelsin. Kolay gelsin, iyi günler. Güle güle. Yani şu örgü konusunda da bir kadın sesi duyamayacaksa, Valla bir kadın çığlığı diyoruz. kadın sesini hasret kalan... <gülüyor> Hep adam çıktı ya valla bugün <gülüyor> niye öyle oldu? <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Macera dolu macera dolu Tam anlamıyla macera dolu bir modern sabahlar devam ediyor Sevgili sanatseverler buyursunlar diyoruz Ve gündeme dönüyoruz buyursunlar Gündeme dönelim örgüden... ya örgüyle ilgili e... Aman örgü konusunu kapatalım ya Bir adamı daha <gülüyor> Bir adam daha <gülüyor> Duyarsak yaşak biçim fena olacak. O zaman eee sene arkadaşımızı buradan söyleyelim. Eğer bir kadın denleyici zararsa rararsa e, örgüyle ilgili konuşmak istiyorsak yayına adam almıyoruz ya <gülüyor> Yayına kadın alıyoruz. E, diyerek diyelik uyarım. Bu arada e, zeka geliştirmek için <gülüyor> Örgü <olacak gülüyor> yöntemler tamam. diye konuşuyorduk. Örgü onlardan bir tanesi. Devam edelim o listeye bakmaya. Tekvando yapın demiş. Aa, Aa zamanında. Işte. Tekvando veya uzak doğu sporları. Ama hepsi değil işte. Tekvando. Yani işte. Tekvando demiş veya Çünkü tekvando yapamıyorsunuz. Tekvandosuna ince bir teknik vardır. Ne gibi? Pumse mi? Bir rakibin gücünü bir diğer rakibi aktarmak Hayır, istiyorum. Hayır. O... Mesela kariteci birebir de girer tekvandocu ikiye girer. Hayır. Bu senin dediğin rakibin gücünü bir diğer rakibe dediğin aikido... O rakibi aktarıyorsun da Tekvando'da da judo. başka bir rol. Judo'da rakibin gücünü ona ha, yönlendiriyorsun. Şöyledi. Tekvando'da bir. bir üçüncüye aktarıyorsun. Hayır aikidonun şeyi değil mi hayır, o? Da hayır Aikido'da şöyle değil. Gücü... Ben senin gücün kadar güçlüyüm. Fark, Rakibinin gücü kadar güçlüsündürmüş. Şu tip açıklamalar yaparken kaşlarını kaldırıyorsun ya. Yani... Ben ona güveniyorum. Ama. <gülüyor> sen de, de tam tersi olayım. <gülüyor> ben de tam yani söyleyeceğin şey doğru olsa bile ön yargılarımı aşamıyorum Fahir. Yani kaşlar buna... kalktığında Bu inanmaya hata. başlıyorum. Kaşlar oynamaya başladı. Biz buna sen no sen, go no sen etkisi deriz. <gülüyor> bak şu anda inandım. Bak, bak kaşlarını kontrol ettiğin ben için. Ben de şu olurdu. anda bana saçma geldi. <gülüyor> Çünkü kaşlar durdu. Ya olur mu? Ki... Sen tek Mesela şimdi stüdyoda Oktay senin... Sağında kalıyor ya. Evet, evet. Sağ kaşın sabit, sol kaşın mütahrik olması lazım. İkimizi de aynı şekilde etkilemeliyiz. <gülüyor> Şu şekilde. <gülüyor> Zor, kolay bir şey değil. Kaşlarını yeteri kadar kontrollü hareket ettirebilirsen, far konuşmana bile gerek yok biliyor musun? Bay. <gülüyor> yani. bize bir kaş yaparsın. Ben mesela ha, cevabımı almış İkna oluruz yani. İyi bir şey. Neyse, nine mi dedi? <gülüyor> yani. Tekvando yapın demiş veya demiş. Tekvando yapamıyorsanız o zaman dans edin demiş. Bak dansım da iyidir. Yani hep uçlarda hep uçlar. Ne dansın hep kendimiz iyidir? Hep kendimin üzerinden düşünmüyoruz. Bir tane dans. bana yaptığın dans söyle. Ben bütün danslar da iyiyim. Ben sokak dansçısıyım. Bana desene şimdi flamenco. Ta. Free, free style, mı? Free style 20 mi? 20 yıldır flamenkocu. Canım ben bu başında zaten... flamenco yapmış adamım yani. Samba. <gülüyor> 2012 bu ya? zaten yaşlandık bu ne oluyor ya 2012'nin ilk şey yıl başında yaptım <gülüyor> Sen, ben yıl başında yaptım ki aa dur bak onun zamanında hazırlamıştık şeyini ya onu istersen hep birlikte dinleyelim yıl başında filmenko yapanlar merhaba dostlar <gülüyor> bu yıl başında da filmenko yapanlarda sizlerle beraberim gerçekten yıl başında çeşit çeşit dans tabii ki hepsinin yeri ayrı ama flamenko'nun hayatımdaki yeri ap ayrı. Toparla falan. Toparla. gitmiyor. <gülüyor> Kısmet seni ediyoruz. O <gülüyor> şakanın. Yıllıcında flamenko yapanlar. Fahir tebrik ediyorum. Sağolun. Gerçekten bir 4 Ocak geleneği oldu senin bu programların. Yani daha doğrusu bu köşen. Ya Çünkü işte. geçen sene, ondan önceki sene ve ondan önceki sene de yapmıştın sen bu programın köşeyi yaptı. değil mi? Evet, yani. Ama şimdi şunu da söyleyeyim. Oturdu tamam. bence. Oturdu değil bence mi de çocuklar? Oturdu istiyordu. şaka bir tarafa da Fahir'in flamenkosunda şey demişler. Sarhoş çok Şimdi içmesi daha fazla Ama ben bir flamenko yapsam. o Ege ne, ne zaman alıyor flamenko'yu? Ama bak derler. şu hareketler var ya böyle. Göğüs ileride böyle yay gibi kıvrılıyorsun. Şöyle bir duruş var. Eller arkaya. Şu, şu şekil. Şu şekil bir duruşu var ya o flamenko'nun. Böyle şaka şaka şaka şaka şaka yaptım. Tak duruşumu yaptım. Takır takır devam ettim. Anladığım kadarıyla ikiniz de flamenko ustasısınız. Ben flamenko değil dans ustası. Benim babam getirdi Türkiye'ye flamenko'yu. Bize soğan desen, soğan borcu bıraktı bana. Bir de Flamenco. <gülüyor> Bu flamenco, el verdi bana. Flamenco kabiliyetinde soğan borcunu <gülüyor> kapatacağını inanıyorum 20-30 yıl. <gülüyor> <gülüyor> samba desen bir, bir samba yaparım size. 12 yıldır sambayla uğraştığımı düşünmüşsünüz. Ya bence sen şey Vallahi gibisin ya. Ben keder sensen hem dans hem rakam veriyor. O dans yarışmasında jury var ya bir tane böyle hafif zincir kırması gibi bir abimiz hmm, var ya. Zincir kırması mı? Ya kırma da böyle. Sun. Yani. <gülüyor> zincir. <gülüyor> ne demek ya? Kırma ya kır, kır saçta daha böyle... ırkçı ne diyebilirsin diye düşünüyorum <gülüyor> kırma. <gülüyor> ne demek ya? Ya ten ten itibarıyla <gülüyor> konuşuyorum. ırkçı olarak daha fazla sert bir bakayım kitabın sonlarına. <gülüyor> ya olalım. o da mesela koca. Daha sert ara. bir ifade <gülüyor> ne olur? Ben <Hakikaten gülüyor> kitaba baktığında düşünmek bile istemiyorum. Ölümde böyle böyle kitaplar var. O mesela çok konuşuyor da geçenlerde bir o da yılbeşi gecesi tipi bir şeyde bir eğlence tertip etmişler. O eğlenceli bir dans ediyor, bir çirkin dans ediyor, bir dans da edemiyor yani. Hmm. Ee, bana ne derse ben niye o adamı öyle dedim ya vallahi şimdi ben... Özürle, Sait, özür dilerim Bey'den özür dilerim. Yani. Sait abi özür diliyorum Bey de değil. Onlar biliyorsunuz Sökmen ailesi. Evet Sait Sökmen Aa tamam yani hayır böyle hani ismini getiremedim de <gülüyor> siz tamam, hatırlayın tamam. diye söyledim. <gülüyor> özür dilerim <gülüyor> TB ettiğine göre zaten sorun TB TB ettim TB TB TB diyerek ağzımda gidip yıkayacağım şimdi. vallahi dans konusunda e, şu ana kadar ben bu yönümü hiç göstermedim ama yanağımın üstünde şey yapabiliyorum ben dönebiliyorum. Peki bir şey soracağım. Yanağın üstünde dönerken biri seni döndürüyor mu yoksa kendi gücünü kendi yanağın üstünde yoğunlaştırıyor mu? Çok güzel bir soru. Gerçekten danstan anlayan bir kişinin soracağı bir soru. <gülüyor> İlk başta biri döndürüyor sonra kendi kendime bırakıyor. Sonsuza kadar kendim dönüyorum. İlk hareketi kim döndürüyor? Arada, İlk ana, hareketi güvenliğin bir kişi yapıyor. Arada ha. dönder diyor musun mesela? Hayır arada dönder. 30 sonra Hayır. hiç gerek kalmıyor. Hayır hiç gerek yok canım. Nasıl şey mesela kendi topu varmakta Herkes döndürürsün ya. Konuya girmesek daha iyi olur. Ben gideyim ben bir laf gideceğim. <gülüyor> o konuya girmeyelim. Seni 2012 olmuş <gülüyor> ilk erkeğe döner gizli lafı bence Türkiye'de ilk defa edildi. <gülüyor> Ve son defa edilsin. Bakın yayında ben. falan da demiyorum. <gülüyor> Hangi bir konuşmada? İlk def Neyse biz konumuza dönelim. Kayıt ee, <gülüyor> sekmeye dans çocuk. ederken gören var. Ben şimdi çok işte faire Ben gördüm <gülüyor> işte. O dans yarışmasındaki Jüri'nin özelliği hiç dans ederken görülmemiş insanlar. Olur Pan mu? Az rakın var. Azra Akın'ı gördük. Özelliği de dansçı olmaması. Ama Tansatürk'ü bale yaparken, dans ederken gördük mü hiç? Kayıtlardan, bilmiyorum. Uzaktan. Saçlarından gördük, ben, ben çıkardım bir mi? keresinde. Saçlarından çıkarmış. Evet yaptı canım, onu söyledik. Nerede gördük ya? Ben 2. Bahar'da şeyde gördüm. Sen kaçırmışsın gördüm. ya. 2. Bahar'dan bu yanla... 2. Bu İki, bahar'da Tansatürk'ün oynadığı Kim karakterin mi? adının... Timothy. Adının Timothy olduğunu biliyoruz. Peki... Yok evet vallahi Kutu bravo. Be, be, bir taklidini yapar mısın? Ondan sonra da bağırıyorlar. Hadi bir taklidini ki... yap. Timothy'nin mi? Timothy. Usta. Öyle hani ustam diye konmuş. Fire sen yap bence ya. Yapasın varmış. <gülüyor> <gülüyor> Yapasın geliyor anladığım kadarıyla. Yap bakalım Fire. Hadi. Yok canım ben beceremem o. Tansua Türkü Ege çok iyi. Saçlar falan da çok en andıranımız o. En andıran. En andıran. Evet. Hadi Egeciğim. En andıran. Stüdyoları evet. Hadi sevap, sevaptır. <gülüyor> Şifa niyetine hadi canım. Usta. <gülüyor> E, Usta Meceler nereye koyuyor Bakın ne güzel yapıyor ya Aynı Oğlum yapıyorum. sana bir taklit kazandırdık ya Bana bir teşekkür, teşekkür borçlusun <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne yapacağım ne e, yapacağım Bey sizin taklitiniz var mı e, Cem Karaca var bir de e, ikinci Bahar'ı hatırlıyor musun Evet Şener Şener Bence Cem Karaca Artık bence bu senin ilk taklidin Yeni Cem Karaca'yı taklit edişinden Daha başarılısın çok güzel. Ya Ve şey de, de öyle ikinci var darlarsan... falan diye açıklamayız. Ya Hürrem sen de dallarsa. Yap bakayım yapalım. bir daha. Ya, hürrem usta diyor ya. Hürrem gibi usta diyor ya. Süleyman mı diyecek usta diye usta diye <gülüyor> o da ona ciğer koduymuş. Ay sen de bugün şey yapıyorsun ha? <gülüyor> ne oluyor ya bana bir şeyler oluyor. Kırma diyorsun ya. bana bir hallenler haller geliyor oktay. Süleyman diyorsun. Ya hayır film, film diziden dizlerden konuşuyoruz <gülüyor> da karakter, olarak, evet, karakter tanıyoruz. Gidin bir daha yıkayım ağzımı bari ne yap? Ya, gerek yok gerek yok. Ağzı yıkama dediniz ya. <gülüyor> Ejder Dönmeni kızın 3. yani Amerikan'ı geliyor. Hmm, Amerika. Evet, David Fincher'ın olan. David Fincher'ın olan Aa, çok kesin. güzel. Yani ben ama bir filmin son dibi gördük. 3 parmak sahnesini görmedim ama <gülüyor> Güzel. Bunu çok da güzel. bir bilgi olarak. O kalaya olsun. o kalaya Yani o hiç dilini anlamadığımız filmden kat kat güzel olacak. Dili eminim. çok güzeldi. Ben onun ne güzeldi. İngilizce gibi de değil gibi de şiir gibi akıyordu <gülüyor> film yani. <gülüyor> neydi o film? Danca mıydı? Neydi? Danca mı? Ne bileyim işte. İskandinav dillerinden. Ben kimin ne dediğini anlamadım. Gözetmene evet, Danimarkalı mıydı? Tabi. Danimarkalıymış. Bir de onun daha önceki filmi var. geri adılar diye onu da seyretmiştim. <gülüyor> Evdeki Danimarka film koleksiyonumun yegane parçasıdır. Zerdeçal. Buyur canım. Bol bol Dizi zerdeçal yiyin demiş. <gülüyor> Dizi mi? İkinci bağırdan sonra zerdeçal o da güzel olur ya. Yani. Bol bol bundan yiyin demiş. Ben zerdeçalın zerdeçal zerdeçal? ne olduğunu bilmiyorum. Ot mu ondan sonra meyve mi efendim baharat mı? Baharat gibi de. Yani... Böyle yani meyve gibi de aslında. Şerbeti mi yapılıyor zerdeçal? A? Zerdeçal ee... mesela. Biz dökme yaparız da Dökme deriz biz. <gülüyor> Güzel. Macunun mu ağzası mı var? Vallahi ya? her tipi yapılıyor. Benmarili tipi bir şey. Kaynebol kaynebol bir şey. Benmarili benmarili konuşuyorum. Julian kesebilirsin. Julian çalın nasıl kesiyorsun? Ne kadar büyüklü ki? Ah böyle işte adam Şöyle diyor şey Julian diyor işte sana ne desin? Şey Sa dedim de yani sana yani. Julian kelimesini bildiği için ben şimdi ona. Ben misliyorum. pek çok kimi bilmiyorum. piko piko piko Pico. Pico. Nasıl? Zerdeçal ne? Baharat <gülüyor> mı? mı? Zerdeçal baharat dipe de. Yani... En son Zerdeçal ben nerede görmüş olabilirim. Have you ever Zerdeçal mı diyorsun? Dinleyicilerimiz bir yardımcı olursa. Çünkü stüdyoda kaşlar öyle bir oynuyor ki kime güveneceğimi şaşırdım. Hakikaten kaşlar <gülüyor> arasında kaldım. Dinleyici, Zerdeçal asla dinleyicimiz varsa. 210-30-30. Evinde Zerdeçal şöyle olan. Şöyle diyecek kendine güvenen dinleyici arıyor. Ege Bey siz Zerdeçal'ı şöyle bir e, tatbik edebilirsiniz. Sizin için bir tanışma paketi olabilir. Ya Zerdali e, ile. Şimdi dinleyicilerimizden şey, öğreniriz. Zerdali şey yapamadım ama. Zerdali ile inmeden yeni kelime. Hayır, Zerdali yani Ze folderından gittiğin de çok belli. Zerdali ne ya? Kisinde o konuyu daha sonra çarşamba günü Aynı konuşalım. şey mi diye ben. <gülüyor> e, değil. <gülüyor> e, ama Oktay sen konumu hemen kapatıyorsun? Baharat tipi bir şey olduğunu ben biliyorum. Genelde yemeklerde falan vejetaryen yemeklerinde kullanıldığını biliyorum ama o senin dediğin atısını... tofu tofu bak <gülüyor> tofu konusunu bak. da açacağım ben. Bütün dosyalar şakır şakır açılacak ben. Ama galiba kaynatılıp da içiliyor muzlarda Zerdeçal? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım ben. Nazım Bey Nazım hoş Nazım geldiniz. Bey. Yine yayını adam aldık ama neyse olsun. <gülüyor> <gülüyor> Zerdeçalcı Nazım diyebilir miyiz? Uzman diyebilir misiniz kendinize bu tabii konuda? Ki, tabii ki yıllardır Siparsınız. bu işe baş koydum. Nazım Zerdeçal denince akla ilk gelen isim Nazım Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nedir zerdeçal? Zerdeçal ottur. ottur. Çayını yapıp içebilirsin. Ha, ha, çay Peki Zerdali nedir? Zerdali kayısıgillerden diye bir şey biliyorum ama meyve. Nedir? Zerdeçal'a dönelim tekrar o zaman. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çayını yaptık. Mesela başka neyini yapabiliriz? Zerdeçal'ı yemeklerde de kullanıyorlar ama o konuda uzman değilim. Nedir? İşte, tadı neye benziyor? Ama. Anason gibi böyle uçurur gider mi? Başka bir çok, lezzet o kadar mi? O kadar keskin değil. Daha yumuşak. Yumu... Ama e, bağışıklık sistemine çok iyi geliyor. Hmm. Böyle nasıl bir his uyandırıyor bizde? Bağış bağış bir his herhalde. Yani ağzımıza aldığımızda o çayı ilk yudumda neler hissediyoruz? Böyle kadife bir dokunuş mu? Bir Yok, at teri gibi bir şey mi? Ferahlama ve enerji. Bir feraklık diyor evet anladığım kadarıyla. Tamam güzel. Yemeğe koyduğumuz ete koyulur mu mesela Zerdeçal? Bilmiyorum. biraz kimiyim yemek yönlir? konusunda zayıfım yani Peki. çay konusunda uzman lazımdı. ben size fiyat da vereyim dinleyicilerimiz göndermiş kilosu 27 lira çok teşekkürler efendim görüşmek üzere Olur, güle güle. Nazım Bey sağlımanız var olunsuz ee, kilosu 27, 27 lira ise kalite bir var. şeydir aşağı yukarı bu fiyata bulunabiliyor demiş ee, ama buluyorsun da bunu, ne yapıyorsun liste... zencefillle balla e, çakıyorsun zencefil de dünyada en sevmediğim şey ondan sonra e, ilaç niyetine zaten günaydın efendim Günaydın gençler. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Adnan Şişman. Adnan, Bey hoş geldiniz yayınımıza Teşekkürler. Abi. Siz de çay olarak mı kullanıyorsunuz zerdeçalı? Çay olarak değil ve de yemeklerde kullanılıyor. Ha nasıl kullanılıyor? Vallahi hanım gezeceğiz açıyor böyle hasta bir çay kaşığı tutabında. Kırmızı ete falan mı konuyor yoksa? Yok çorba genelde çorbalar Genelde çorba Aha, zaten baharatlı çorbalar. Sizin mesela evet, evet. şimdi şöyle söyleyelim e, soralım Adnan Bey. Annenizin yemeklerinde var mıydı Zerdeçal yoksa eşinizden evlendikten yok, yok, sonra? Yok eş, eşim eşim eşimden sonra. Peki hemen böyle şey ya bunun içinde ne var falan ben hiç böyle yemiyordum bunu dediğiniz oldu mu? Yani öyle bir şansımız yok ki mecbur yiyeceksin. <gülüyor> Ama şey yani abi bu çorba bir değişik annem böyle yapmıyordu falan Yok yok Onun yaptığı çorba daha güzel oluyor O kadar garip bir tat değil yani İnsan alışıyor hemen Yani tad olarak e, tabii baharat sonuçta O damak zevkine bağlı ama e, Redecalı herkes de yiyemiyor Severek de olmuyor yani hiç ilmiyor. yiyen hastası yemeyen hiç sevmiyor falan gibi bir durum mu e, aynen öyle peki çok teşekkürler Adnan Bey görüşmek üzere ediyorum, hoşça güle güle hoşçakalın ya ben Adnan Bey ama Zerdaliyi soracaktım <gülüyor> ya bak o konumu benim kafamda hep sen açık... ne öğrenmek istiyorsun Zerdaliyi ben tanıyorum sen bana sor Zerdali nedir kayısı tipi bir şey diye düşünüyorsun günaydın efendim günaydın ama hanımefendi oh hoş be. geldiniz efendim vallahi Kapatıyorum, kapatıyorum. Arabadayım da Zaid Ali Kayışgiller'dan evet. bir meyve, küçüğü. Hanefen kiminle görüşüyoruz? İmkan yok yani imkan çok özür dilerim. İsmimi alabilir miyim? Ebru, Ebru hanım siz söyleyin, biz söyleyince Fahir inanmıyoruz Zerdalının kayısı olduğunu. tamam, şimdi inandım canım. Kayısı, hatta evimizin bahçesinde vardı. Şu anda da mama tepede bir İngiliz öğretmeniyim. Yakın inan tanıyoruz Ne kadar güzel ya, süpermiş. Peki Zerdeçal kullanıyor musunuz günlük hayatınızda? Hayır hiç kullanmıyorum ama zencefil kullanıyorum. Peki zerde yaptınız mı hiç bugüne kadar? Hayır onu da yapmadım. Onu da yapmadınız. Çok Peki, Z, Z dosyamızı raporunu aldık o zaman. Çok <gülüyor> teşekkürler <ederim. gülüyor> efendim. İyi dersler size. Oldu çok maaşı. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Yayında bahsedilen kelimelerden son programımız olduğu anlaşılmıştı. <gülüyor> Z'ye geldiler. <gülüyor> yani. Zerde yediniz mi hiç? Zerde ben, hı hı. ben Yedik. Ben, yemez miyiz ya? Beni silkenesan zaten hemen cebimden çıkar küçük bir poşette. Hı. İki parça zerdem olur muhakkak. Çünkü nerede ne olacağı belli olmaz oktay. Her an hazırlık olmamız <gülüyor> lazım. Bu sigara paketlerinin jelatini var ya. <gülüyor> evet. Ona ben hep bir zerde koyarım. Atarım buzluğa okuyorsa. ben. Atarım çıkartıcı. İhtiyaç olduğu oldu da çıkınca yalaya yalaya. Sevgili izler zerdenin iki farklı kullanımını e, gördük. Günaydın Biri... efendim. Evet. Amerba. Hoş geldiniz hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Fatma ben. Fatma, Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kullanıyor musunuz Zerdeçal? Yapıyor musunuz Zerde? Hiç gördünüz mü? Zerdali. Üç sorunumuz var gördüğünüz ee, Şimdi gibi. birkaç dahikadır e, radyoyu dinleyemediğim için. Evet. için Zerde ve Zerde aynı kısmını bilemiyorum. Şimdi. Zerdeçal ile ilgili şunu söyleyeyim. Buyurun. Köftede kullanmıştım. Evet. Ama biraz çok baharatı karıştırmışım. Yani size şöyle söyleyeyim. Çok baharatla birlikte köftede zerdeçal kullanmayın. Kullanmayın ama eser miktarda kullanın diyor uzmanlar. Çünkü hem faydalı hem de o... o zaman şey yapın. Evet. Başka baharatlardan cimri davranın. Zerdeçalın bol kullanım. Peki yanına koysak kimyon gibi şöyle köfteyi batırsak güzel olur mu? Aa, sanmıyorum. O zaman tamam. ne için ne? Ben e, bu baharatlarla ben de son zamanlarda biraz merak saldım. Evet. O yüzden e, öğrenmeye çalışıyorum. Zerdeçal da benim bende bıraktığı izlenim şu oldu. E, şey safran var ya Evet evet. Sanki e, bu biraz şey gibi. Ucuz safran safranı. Toz hale getirmişsiniz gibi. Sakması gibi. <gülüyor> to toz, toz safran diye satılıyor benim bildiğim zaten aktarlarda o. Evet. Yani nasıl diyeyim safran daha pahalıdır. Evet. efendim. söyleyeyim. Pilava koyarsınız ama her zaman evinizde bulunmaz. Doğru. Safranı alamayanlar. O da çay kullanır. Ha Anladım. Çin safranı yani. Çin saf. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere. Teşekkürler. Çok sağ olun ne kadar. Bu arada Z konusundan daha doğrusu Z'den çıkmak istemem ama F ile ilgili bir bilgi geldi Fahir <gülüyor> Feriha koydum Haziran'da bitiyormuş. Alper Bey iletmemi istedi sana. Hadi ama yani ulaştı. böyle zart diye de söylenir mi Özür ya? Özür dilerim. Tekrar Z konusuna dönüyoruz. Buyurun efendim. Evet bir var mı? varmış. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? E, Yavuz, ben. Yavuz Bey. Yavuz e, Bey az önce dinleyicimiz bahsedince fark ettik de biz zerdeçal'dan bahsediyoruz. Hiç rengini söylemedi kimse. Sarı mı bu? Zerdeçal hakkında eşim şey yaptı, yorum yaptı. Kendisi e, Malatyalı'dır. Hı hı hı. Zerdeçal, e, hardal'da kullanılan hatta köri sos'ta da kullanılıyormuş. Adını oradan hatırlayabiliriz. Bakayım. Körü sos'ta. Hatırlamadım evet, evet. stüdyodaki hardal rafını. Hardal ve sos. Zannediyorum böyle şey benzer bir şey. Sarı e olabilir. Eşinizde bu tür sohbetlerin sıklıkla oluyor mu mesela böyle? Ya hayatım baharatlara şöyle bir giriyor. O <gülüyor> <gülüyor> böyle akşam bir çayları koyup böyle zerdeçal konusunu açtınız olayım. Eşiniz bilgili mi bu konuda? E çok güzel yemek yapıyor vallahi. Koyuyor muymuş, kullanıyor muymuş? E koyuyor musun ya? <gülüyor> Yok, henüz koyuyor. Yani sizi alıştırıyordur belki gizliden gizliye müptelası <gülüyor> haline getiriyor aylık evliliğinizde. Da Hadi. Hadi ya. Aa, i̇şte hemen dikkat edin kendinize. Öyle bir bağımlılık yapar. Ondan sonra valla parmağınızla oynatır hanımefendi sizi. <gülüyor> valla evet. Müthiş zaten bu konuda. Maşallah, maşallah. Maşallah. Hep böyle aynı arabada gidin diyoruz. Mutluluklar diyoruz size. E, teşekkür ederiz. Yok, şey Günaydın. Günay aydın dın ay dın. Günay Modern sabahları son dakikaları bunlar sevgili dinleyiciler. Yeni yeni daha bulamazsınız. Yarın sabaha kadar tabii. <gülüyor> Diyelim ve esprilerimize bir duyuru ekleyelim Oktay Bey. Duyuru ekleyelim evet. Ee, 7 Ocak Cumartesi yani bu Cumartesi akşamı saat 20'de. Cumhurbaşkanlığı Senfonum Orkestrası konser salonunda e, Devlet Çok Ses Korusu'nun e, bir konseri var. E, yeni yıl konseri diye geçiyor bu. Aynı zamanda Yıldız İbrahimova da konuk sanatçı olarak katılacak bu konsere. E, tüm dinleyicilerimizi davetli olduğunu, başta bugün bizi arayan e, Zerdi ilgili bizi e, bilgilendiren dinleyicilerimiz olmak üzere tüm dinleyicilerimiz bu konsere davetlidir. Cumartesi akşamı 7 Ocak, Cumartesi akşamı saat 20'de CSO konser salonunda gerçekleşecek bu şahane konsere diyelim. Ve vedaylı Sevgili Nijla'yı yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Radyo günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hitback. Hitback. Beşi bir yerde hafta içi her akşam 5'te Radyo 2'de. Beşi bir yerde. Modern sabahlar sona erdi. Bye. <laughs> Bye.